Velhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Mutluluğun tanımını yapmaya çalışsak bugün Nereye varırız? Mutluluk herkese göre değişen Anlamı olan bir kelime Bir örnek verelim Nefes almakta zorluk çeken bir insan için Şöyle rahat bir nefes almak Hayatın en önemli anlamıdır Mutluluk kaynağıdır O gün daha fazla mal satması esnafın bir mutluluk sebebidir. Ve bazı insanlar kolay kolay mutlu edilemezler. Mutlu olmazlar. Mutlu olmaları için ne kadar çabalarsanız çabalayın mutlu edemezsiniz. Çünkü hedefleri çok ilerdedir. Hayat gayeleri, beklentileri her birimizden daha fazladır. Bu insanların eşi olmak, kızı oğlu olmak, personeli olmak, komşusu olmak, Cidden zordur. Peki gerçek mutluluk nedir? Gelin bugün bunu konuşalım. 3 T kuralı. Unutmayın. 3 T kuralı. T ile başlayan 3 tane kavramımız var. Biz bu dünyada sonsuz bir mutluluk yaşayamayacağız biliyoruz. Çünkü dünya sonsuz değil. Ama bu gerçeği kabul ederek, bu 3 T kuralından giderek... Kendimizce mutlu olabilmemiz için bu kavramları hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Yani olmazsa olmazımız deriz ya çok kullanırız bu kelimeyi. İşte o 3T hayatımızın baş köşesine yerleştirmemiz gereken kavramlar. Mutlu olmak istiyor muyuz? Evet istiyoruz. İşte mutluluğun Allahu Teala'nın izniyle yolunu açan o 3T kuralı. 1. Tevekkül. Müslümanların kader inancının bir sonucu aslında tevekkül. Tevekkül eden bir insan Allahu Teala'ya kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Acaba'lar yoktur. Şöyle olursa diye bir düşüncesi olmaz. Neden böyle olduğunu sorgulamaz. Yani bir anlamda kaderine razı bir insan diyebiliriz ama Kadere inanmak yanlış anlaşılmamalı. Tembellik etmek değildir. Gevşeklik etmek değildir kadere inanmak. Oturmak değildir. Çalışmak, ilerlemek kesinlikle tevekkül anlayışına yani kadere yanlış değildir. Çünkü her inanan insan olayların gördüğü, görmediği bütün düzenin, kanunların nasıl olduğunu, ...sebeplerin, sonuçların nasıl olduğunu bilen insanlardır. Bir tohum ekilmeden o ürünü elde edemiyoruz. İlaç kullanmadan ekseriyetle şifa bulamıyoruz. Salih ameller işlenmedikçe de cennete girilemiyor. Şunu biliyoruz ki bugün bir toprağa tohum ektiniz. Bunun ürün vereceğini biliyor musunuz? Garantimi değil. İlaç kullandınız... O ilacı kullanan her insan aynı faydayı sağlayacak diye bir kural var mı? Yok. Evet. Tüm bunlar Allah'ın iznine ve takdirine bağlıdır. Tevekkülü çok iyi anlamak durumundayız. Bugün hayat içinde birçok planımız var değil mi? Kadınıyla, erkeğiyle, gençler özellikle bir şeyler istiyoruz. Planladığımız onca şey var. Ama şu bir gerçek ki, o planladığımız, istediğimiz şeylerin arasında belki bir tanesi oluyor. Sonra da ama ben böyle olsun istememiştim diye hayıflanıyoruz. Yani olmasını istediğim bir durum için gereken çabayı sarf ediyorum mu diye sorgulamıyoruz. Nasıl ki o ektiğim tohum örneğinde olduğu gibi. Ben acaba o tohumu ekebildim mi? Yani benden istenen şeyleri yerine getirebildim mi? Doktora gittim mi mesela hasta olduğum zaman? Yani rahatsızlandım. Gayet bilinen belirtiler şunlar bunlar var. E doktora gitmem gerekiyor. Yok ben kenarda oturayım. Allah'ın takdiri beni bulsun. Yine bulur. Allahu Teala senin doktora gitmeyeceğini de bilir. Sen dünyaya gelmeden önce de senin neyi tercih edeceğini Tek bilendir Celle Celaluhu. Lakin senin bunu anlaman lazım. Elden geleni yapman lazım. Tamam diyelim ki yaptınız. Elinizden gelen çabayı gösterdiniz ama yine istediğiniz şey gerçekleşmedi. O zaman da kendimizi harap ediyoruz. Bu kadar çalıştım, bu kadar uğraştım veya dua ettim. Sabahları şu kadar tesbih çektim ama olmadı. Bakın burada bir tehlike var. O yüzden tevekkülü iyi anlamalıyız. Şeytan hemen devreye giriyor. Senin duaların kabul olmuyor. Allah seni sevmiyor. Namazlarını şöyle yanlış kılıyorsun, eksik kılıyorsun. O zaman hiç kılma. E duaların kabul edilmiyor. Ne yap? Dua etme. Zaten Allah senin duana... İcabet etmiyor, dönmüyor yani, cevap vermiyor. Şeytanın bu fısıltılarını bertaraf etmeliyiz. Kendimizi parçalamanın bir gereği yok. Elimizden geleni yaptıktan sonra çabaladık. Evet, olmadı mı? Bizi bu durumdan kurtaracak tek bir şey var. O da Allahu Teala'ya tam eksiksiz olarak teslim olabilmektir. Teslim olduğunuz zaman... Kötü gibi, eyvah dediğiniz, şer gibi gördüğünüz olayın içindeki hayrı bir gün anlarsanız, O gün anlamayabilirsiniz. Bu benim başıma neden geldi dedik ya. Veya benim istediğim şey neden olmadı dedik ya. Aradan bir müddet geçer, 3 ay, 1 sene, 5 sene veya hayatınızın sonunda anlarsınız. Vay be, ben o zaman o kadar... Derbeder hissettim kendimi. Ne kadar isyan sınırlarına geldim Allah korusun. Ama demek ki bunun hikmeti buymuş. Allah'a şükür o istediğim başıma gelmemiş. Ben hayır gibi zannetmişim ama değilmiş diyeceğimiz zamanlar var. Yani çaba gösterdikten sonra kadere teslim olmaktır Müslüman görüşü. Evinde oturup da, Evde oturmak tabirini şundan dolayı söylüyorum. Elbette evde oturulacak. Evde oturmamız gereken zamanlar var. Ondan bahsetmiyorum. Ama doktora gitmen gerekiyor evde oturuyorsun. Veya yan komşunda bir e, çığlık var. Senden bir yardım istiyor evinde oturuyorsun. Yani hareket etmiyorsun manasında söylüyorum. Kardeşlerim, tevekkül o zaman neymiş? Birinci T kuralımız. Mutluluğa giden yolda. Olabildiğince mutlu olmak istiyoruz ya dünyada. Tevekkül bizi hayra götürecek sebeplere sarılıp çalışmak, ter dökmek, uğraşmak, Allah'ın bizim yardımcımız olduğunu unutmamak ve işin sonucunu Allah'a bırakmak Celle üniversite sınavına gireceğim. E, Ekmek kazanmam lazım. Tamam. Çalıştım mı? Çalıştım. Elimden gelen performansı gösterdim mi? Bana düşen. Gösterdim. Sınava girdim. Sonucu Öğrendikten sonra tevekkül, evlenmek istiyorum biriyle, elimden geleni yaptım, araştırdım, şöyle oldu, böyle oldu, istihara yaptım, istişare yaptım vesaire görüştük. Elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Olmadı mı? Neden olmadı yok. Olmadı. İşte bu Allahu u Teala'yı bırakmaktır. Neden, nasıl, niye, niçin soruları bu konuda yani kader konusunda... Başımıza bir iş geldikten sonrasında konuşulacak şeyler değildir. Ha ders almak için bunu söylersiniz. Diyelim bir trafik kazası oldu. Bu kazayı düşünürsünüz bir dakikaya. ben acaba yanlış mı soldadım uykusuz muydum? Nedeni nasılı kendin için düşün ama başına gelen olay ile alakalı. Neden Allah benim evlenmeme izin vermedi neden Allah böyle yaptı diyemezsin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben işin sonucunu Allah'a bırakacağım ama ne zaman? Pasif bir şekilde oturarak değil. Pısırık bir şekilde durarak değil. Kendine acınır bir şekilde durarak değil. Ben iş bulamıyorum. E kaderimde iş bulamamak varmış deyip oturmayacağım. Çalışacağım. Gerekiyorsa, bel fıtığım yoksa ne yapacağım? Gideceğim, hammallık yapacağım. Gideceğim, limon satacağım ve ben bundan utanmayacağım ki utanmamam gerekiyor. Yani iş beğenmemezlik yaptığınız zaman, ben iş bulamıyorum dediğiniz zaman bu kadere teslimiyet olmuyor. Yani Allahu Teala bana iş nasip etmedi demekle biz bu işin içinden sıyrılamıyoruz arkadaşlar. Bu bir şekilde şuna dönüyor. Allahu Teala'yı haşa suçlamak gibi oluyor. Benim kaderimde bu varmış. E içki içiyorum. E içkiyi bırakmak için çabaladın mı? Hayır. Allah bana içki yazmış haşa hemen Allahu Teala'yı suçlamak ön plana geliyor. İş bulamadınız, bana iş yazmadı içki bırakamadınız, namaza başlamadınız Allahü Teala istemiyor. E kendi hatalarınız yanlışlarınızdan dolayı başınıza çok büyük bir bela geldi, paranızı har vurup harman savurdunuz, parasız kaldınız, gereksiz harcamalar yaptınız. E Allah böyle yazmış ne yapalım? Parada bir bereketsizlik var. Hayır, elinden gelen yaptıktan sonra her şeyin sahibine yöneleceksin. Ali İmran Suresinin 159. ayetinde hoca efendilerimizin bir e, çok sohbetinde belki de mealini duyduğunuz işte o ayet. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayan ve güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Yani başka bir varlığa güvenmek değil. Bugün bir iş yerinde çalışıyorsun. Ne kadar maaş aldın? 2600 lira. Askeri ücretle çalışıyorsun. Sen işe giderken, elbette iş yerinin kurallarına uymak zorundasın gidiş gelişine. Oradaki alın terine, tamam. Bunlara çok güzel, Riyayet edeceksin ama rızkını verenin senin bilmem hangi şirket, bilmem hangi firma veya adam olduğunu düşünmeyeceksin. Nasıl olsa burada bir işim var. Bu işim olduğu için ben çocuğumun, çoluğumun rızkını götürüyorum. Bu iş benim rızkım mı veriyor değil, sebep oluyor. Sen sadece Allah'a güven kendisine dayanan müminleri sadece kendisine güvenenleri seviyor Allahu Teala. Bugün gelecek konusunda müthiş bir evham içindeyiz. Ne olacak? Ne bitecek? Ne yapıyoruz? Nasıl geçineceğim? Çocuğum nasıl olacak? Elinden geleni yaptığına emin sen bu evhama girme. Ha. Pişmanlığın varsa şöyle vicdanınla karşı karşıya kaldığın zaman ''Ben evladım için bunu yapamadım, kendim için bunu yapamadım.'' diyorsan haklısın. Düzeltmeye çalış kendini. Ama elinden geleni yaptın. ''Hasbune Allah ve ni'mel vekil, Bismillah tevekkeltü al Allah Celle Celaluhu.'' Ben Allah'a tevekkül etmek zorundayım. Bugün emeklilik planları yapıyorum. Daha rahat bir hayat yaşamak için kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Peki, gelecek planlaması yaparken, bankaya para atarken, altın, döviz hesapları açarken, arsayı alırken, yatırım yaparken, ahiret yatırımını düşünebiliyor muyum? Ben geleceğe yatırım yaparken, evet mecburum, bunu mantığım da söylüyor. Peki, gelecek derken sadece bu dünyada yeme içmeyi mi düşünüyorum? İşte onu anlatmaya çalıştım size. Geleceği garanti altına almak var. Bugün anne babaların ekseriyetle işi gücü çoluğunun çocuğunun bir işinin olması, efendim mutlu bir hayatı olması ve maddi anlamda sıkıntı yaşamaması. Maalesef tamam bu güzel ama maalesef bununla sınırlı. Ya senin oğlunun kızının ahireti, anne, baba, sen kabre girdiğin zaman, kızın ve oğlun sana bir Fatiha okuyabilecek mi? Sofraya her besmeleyle oturduğunda sana bir şeyler gelecek mi? Ey kulum, kızına, oğluna bir besmeyleyi öğretmişsin, abdesti öğretmişsin diye, elinden geleni yapmışsın, aferin alabilecek misin? Ne demek, çocuğumun geleceğini garanti altına aldım. Bugün sigorta, Reklamlarında aynısı yayınlanıyor. Emeklilik hayalleriniz suya düşmesin. E aylık bilmem ne kadar para verin. Tamam. E 60-70 yaşına geldiğin zaman hastane masraflarında rahat et. O yaşa geleceksin. Ayakta duramayacak hale geleceksin. E zaten o hastaneden buraya buradan oraya oradan oraya gideceksin. Ahiret yatırımını yaptıysan sıkıntı yok. Yine bu mecraya gir. O yüzden o ayette buyrulduğu gibi Allahu Teala kendisine inanana, kendisine güvenene ama sadece kendisine tevekkül edene kendisinin yeteceğini buyuruyor. Biz neden bahsediyoruz? Bu İbrahim soyundan neredenin sözü olsa kafana takma. Bugün bunu söylüyor dersin, yarın bunu söylüyor. 50 tane günah işliyor günde. Beni önemseme. Bu söz Allahu Teala'ya ait. Celle Celaluhu. Tamam. Sadece bana güveneceksin buyuruyor bana. Emekli maaşıma güveniyorum. Oradan bir sigortadan veya e, kiram geliyor. Ona güveniyorum. Ankara'da amcamlar var. Mecliste bilmem ne partisinden ona güveniyorum. E benim hocam var. E benim kocam var. Gündelik ilişkilerde aramızdaki güven tesisinde bir miktar birbirimize güveniriz ama esas güvenilecek olan gelecek ile alakalı Allah'tır Celle Celaluhu unutmayın şimdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle şrank diye hepimizin düşünce zihnine dalacak bir hadisi var biz ne diyoruz tevekkül dendiği zaman bu arada radyolarını yeni açanlar için söyleyeyim birinci kuraldayız 3T kuralı demiştik Tevekküldeyiz. E şimdi tevekkülü nasıl anlıyoruz? Oturmak böyle bir köşede ne olursa olsun falan. Kaderimde varmış değil. Bak, alemlerin en değerli insanı sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir gün devesini salmış bir tane sahabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Aralarında bir konuşma geçince devesi de kaçmış sen deveni bağlamadın mı deyince yok demiş ben tevekkül ettim ne buyuruyor biliyor musun bakın sen önce deveni bağla Allah'a öyle tevekkül et Heh. elinden gelen tedbirleri al sonra Allah'a tevekkül et kapını açık bırakıyorsun kapıyı kilitlemeden çıkıyorsun bunca hırsızlığın olduğu bir zamanda e, sigara içiyorsun, içki içiyorsun, kendi sağlığını mahvediyorsun. Bak bunların hepsi tedbirsizlik. Kapıyı açık bırakmanda, bugün içki içmen de, işin dini boyutundan bahsetmiyorum bakın. Haramlığı ayrı. Hasta olacağın kesin. Sen açık bırakırsan, kesin olmamakla beraber bir hırsız gelebilir. Arabayı açık bırakıyorsun bugün, kapıyı açıyorsun, adam eczaneye gidecek. Hasta bir çocuğu var. Arabası kontakta duruyor yani çalışıyor. İki dakikada pat alıp götürüyorlar arabayı. Biz evvela tedbirimizi alacağız. Deprem. Eee takdir ilahi ya ölürsek ölürüz. Hayır kardeşim böyle bir inanç yok. Ölüme elbette çare bulamazsın. Ama önlem almak zorundasın. Nasıl önlem alacağım ya? Elinden geldiğince. E, maddi durumun yoksa, çok sağlam bir binaya geçemedin ayrı bir şey. Deprem anında ne yapman gerekenleri öğreneceksin. Öğreteceksin evlatlarına. Bu Covid-19 virüsü ile alakalı da aynı şey var. Ya zaten abi herkes bir gün böyle işte hasta olacak falan. Bağışıklığı kuvvetli olanlar bunu yaşayacaklar. Kuvvetsiz olanlar ölecekler. Yani ne gerek var maskeye, ne gerek var mesafeye. ''Ne gerek var elleri yıkamaya ves? ''Ya hayır böyle bir şey yok. Bu hayal dünyasında olan kardeşlerim varsa şöyle bir abdest alsınlar. Bir kendilerine gelsinler. Tevekkül bu değil. Tevekkül sadece ve sadece elinden geleni yapmak, yaptıktan sonra Allah'ı bırakmaktır. Bu kadar. Maskeni takacaksın.'' ...takman gerekiyor. E zaten şu anda yasal olarak böyle. Ellerini yıkayacaksın. Ya zaten yıka sen bu ellerini. Ama bu dönemde daha dikkat et. O düğünleri, o bilmem neleri, o şunları, bunları yapma. Bu kadar. Size bazı tevekkül örneklerini aktararak... ...ikinci T mutluluk için arayışımızda... ...bu yolculuğumuzda ikinci T kuralına geçeceğiz. Tevekkül örnekleri Kur'an-ı Kerim'den gelecek size... İbrahim Suresinde 11 Tevbe Suresinde 51 Maide Suresinde 23 Palak Suresinde 3 ayetleri sizlerle paylaşacağız. Şöyle buyruluyor. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Eğer müminlerseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Hadis-i Şerif'te de şöyle buyrulur. Tirmizi ve İbn Maced'e geçer. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok olarak dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsanız. Son bir cümle. Tevekkül, tedbir, bir şeyleri kenara bırakmak değil, onlara isnat ettikten sonra Allah'ın kudret tecellisine sarılmak. İbrahim aleyhisselamı Nemrud'un ateşinde yakmamış, Ateşe doğrudan doğruya ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol emrini vermiştir Allahu Teala. İzdivaç kanununa aykırı bir şekilde bugün İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak Hazreti Meryem'den meydana getirmiştir Allahu Teala. Musa Aleyhisselam'a bir asa darbesiyle denizden karşı sahile yollar açmış onu ve kavmini o mucizeyle Firavun'un zulmünden kurtarmıştır. Daha neler var? Asabı keyfi 300 küsur sene yemeksiz susuz bir şekilde uyku aleminde yaşatmıştır. Üzeyir aleyhisselamı 100 sene uyku haliyle öldürmüş ve o müddet içinde yanı başındaki yemeğini bozulmadan muhafaza etmiş, ölen eşeğini de kemiklerine etleri giydirmek suretiyle diriltmiştir. Yani kardeşim, Allah dilediğini su üzerinde yürütür, dilediğini havada kanatsız uçurur. Dilediğinin gözünün görmesini iptal eder. Kimine de öyle bir göz verir ki, gözü görmese de kalbiyle görür. Ama İbrahim aleyhisselamı yakmamasını örnek alarak, şimdi bizim de aynı şekilde davranmamız haddimizi bilmemek olur. Hüsranla sonuçlanır. Tedbirsiz, tevekkül olmaz. Ve ikinci maddeye geçiyoruz. Tevekkül öğrendikten sonra, tefekkürdeyiz. Dünyada sınırlı da olsa, mutlu olmanın çarelerinden bir tanesi acizane. Tefekkür. Ne demek tefekkür? İnsanın kendini, etrafındakileri, çoluğunu, çocuğunu, yani onların o... Özellikle bebeklik zamanlarındaki hal ve hareketleriyle Aylar sonrasında böyle şekillenen, yapılanan hal hareketlerini görüp de Allah Allah bu şu kadar çocuktu ya Yürümeyi öğrendi, konuşamıyordu, konuşmayı öğrendi falan filan filan Bunları incelemesi Sadece bu mu değil Etrafındaki ağaçlara, gökyüzüne baktığı zaman Parmaklarının ucuna baktığında, parmak izlerini gördüğünde, yani ibret gözlüğünü takarak bakmasıdır. Tefekkür. Tefekkür sadece duvara baktınız, aa duvar demek değildir. O duvar nasıl yapılmış onu düşünmektir. Güneşe baktın, evet güneş bilmem kaç bin kilometre veya işte milyar kilometre şu kadar derecede dönüyor bilmem ışınlarını bize gönderiyor. Bilimsel açıklamayı ve bununla beraber onu ve her şeyi yaratanın kudretini düşünebilmektir. Zaten biz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli faaliyet nedir? Affederseniz, yemek hayvanlarda da var, bizde de var. Yediğini çıkarmak, defi hacit onda da var, bende de var. Efendim bazen böyle avlanıyorlar mesela. E biz de ne yapıyoruz? İnsanlar olarak tamam şu an şehirlerdeyiz. Ama av vesaire yapıldı ve hala zaman zaman yapılıyor. Etleri yiyoruz mesela, yumurtaları götürüyoruz. Çok ortak noktamız var. Mesela bir yavru meydana getirmek. Çiftleşmek deniyor mesela. İnsanda da var, hayramanda da var. E o da nefes alıp veriyor, havasız yaşayamıyor. Bir sürü ortak şey var. Ama hayvandan... Benim farkım, en önemli farkım, çok farkım var. En önemli farkım, faaliyet açısından düşünmektir. Düşünmek. Hayvan programlıdır. Öyle olduğunda böyle yapayım. Allahü Teala ona ilham eder. İçinden o DNA'dan, RNA'dan hangi şeyler verildiyse mesela, bir hayvanın doğar doğmaz ayak kalkmak istemesi gibi, ona bir şeyler, bir içgüdü diye açıklanıyor mesela, bir şeyler verilir. İnsanoğlu kendini, etrafını sorgular. Şikayette bulunmaz. Gezegenlerin yapısını, havadaki nizamı, bunca milimetrik ve ayrıntılı hesabı düşünür. Allah'ın büyüklüğünü idrak eder. Muntazam bir düzenin içindeyim, Subhanallah. Ya ben nasıl şükretmiyorum der. Zaman zaman mutsuz olsa da bir insan, mutlu olduğu zamanları bu görgelemez. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ifadeleri var bu konuda. Tefekkür yani düşünme konusunda. Hep buna bizi teşvik ediyor. Tefekkür, lügatte derinliği düşünmek, fikir üretmek, çaba sarf etmek manasında genelde kullanılıyor. Asıl anlamı, daha bilineni kalp gözüyle bakmak. Yani bildiğimiz bir gözle de değil. Çünkü göz sadece görüyor mu bakıyor mu bu tartışmalar olur ya biraz daha derinden düşünmektir. Şöyle ikimiz buluta doğru baktık. Sordum Ahmet ne var abicim orada? Abi bulut var. Ya doğru yanlış demiyor ki. Ama başkası da Ahmet gibi bakmıyor. Bulutun hareket ettiğini ve binlerce yıldır o bulutların oradan oraya, buradan buraya, şuradan şuraya gittiğini görünce bir dakikaya Mikail aleyhisselam iş başında. Bu işlerle görevli olan Meleko aleyhisselam dedi mesela. Ya Rabbi sen neler yaratıyorsun Subhanallah dedi kazandı. Bakmak ve görmek. Değerli kardeşlerim tefekkür nasıl yapılır? Bakın Yunus suresinin 57. ayetinde ibret var bizler için. Şöyle buyruluyor: Ey insanlar İşte size Rabbinizden bir öğüt Kalplere bir şifa Ve müminler için Yol gösterici bir rehber Ve rahmet geldi Kur'an-ı Kerim'den Bahsediliyor Kardeşlerim Allah'ın nazargahı olan Bir Müslümanın kalbi Dünyevi kederlerle Hastalanmaz Evet üzülür mü üzülür Strese girer mi girer Zaman zaman bunalımın eşini, eşiğine gelir mi gelir Ama hasta olmaz Keder hastası olmaz Çünkü o bilir ki Rabbini düşündüğü tefekkür ettiği her an Şifasını bulacaktır Gönlü ferah bulacaktır Aldatıldı Parası çalındı Ötekileştirildi Yalnız bırakıldı. Bir şeyler oldu, oldu, oldu. Dünyada hakkını arayabildi veya arayamadı diyelim yerine göre. Ama o insan mutlaka Allahu Teala'yı hissettiğinde ya boş ver ya bütün dünya bana sırtını dönse bile benim Rabbim var Celle Celaluhu diyecek olan mümin, kadın ve erkekten bahsediyoruz. Bırak dünya onların olsun. Rabbimiz Bizlerden o Kur'an-ı Kerim'indeki öğütlerin sahibi kimdir diye düşünmemizi istiyor. Onca ayet var. Arıların nasıl bal yaptığından bahsediyor. Yine onca örümcekle ilgili, sivrisinekle ilgili, karıncalarla ilgili, demir madeniyle ilgili, dağların denge unsuru olduğu ile ilgili, annenin karnındaki çocuğun, hangi aşamalardan sonra dünyaya getirildiği, hatta bilim insanlarının şaşırdığı ve birçoğunun Müslüman olmaya vesile olan hakikatlerini düşünmek lazım. Diyor ki, anne karnında üç tane savhada meydana geliyor, doğum. Bugünkü bilim adamları daha yeni yeni keşfediyor. O cenin denilen nutfenin ve o yaratılış delillerinin anlamı, 14 asır sonra daha yeni yeni anlaşılıyor. Bunları düşünmektir tefekkür. Kardeşlerim, bugün tefekkürü çok daha iyi anlamalıyız. Göklerin ve yerin melekütü hakkında düşünmezler mi buyuruyor mesela Araf suresinde. Yine, bakmıyorlar mı deveye, nasıl yaratılmış? Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de, Bizlere, akıl sahibi olan insanlara anlatılmış daha neler var neler. Renk renk çiçeklerin yaratılması, meyvelerin, tam insanların istediği gibi olması, yahu Allahu Teala kurban oldum her şeyi anlatıyor. Beni anın, beni bilin, ben varım. Bunun delilini vesairesini isteyen insanlara daha ne anlatacaksın? Şöyle sormak lazım, Allah var mı, nerede haşa diye soruluyor ya, akla gelebilir. Sen Allah'ın olmadığına bir delil getir. Bu daha kolay. Ya bu cevabı vermek daha doğrusu. Sen Allahu u Teala'nın olmadığına bir şey söyle. Onu niye böyle yapmış, bunu niye böyle yapmış, Bı bırak bunları. Senin fikrin nedir? Bunca gerçek, bunca bilimsel gerçek, mucizeler ortada. Cevap veremediğimiz milyonlarca şey var. 14 asır önce Allah tarafından indirilen ayetler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından toparlanıyor, elçilik görevini yapıyor ve haliyle, davranışlarıyla rehberlik ediyor bize. Biz 1400 sene öncesinin o yazılan ilimlerini daha yeni yeni anlıyoruz. Sen ispat etmeye çalış. Allah'ın celle celaliu haşa olmadığına, Akıl zaten buraya götürüyor. İşte tefekkür budur kardeşlerim. Daha nasıl anlatılacak? Teşbihte hata olmaz. Yani nasıl anlatılmasını istiyorsunuz Allahu Teâlâ'nın olduğunu? Biraz aklı olan insanın anlayabileceği şeyler değil mi? Ama diyeceksiniz ki şimdi madem herkesin anlayacağı şekilde bazıları niye anlayamıyor? Niye Allah'ın emirlerine uymuyor? Eee, kötüler de var, kötülük de olacak, cennet de olacak, cehennem de olacak. Ki var. O zaman imtihan olmazdı ki. Herkes sadece saf aklıyla, saf mantığıyla 2 kere 2 4 o zaman eksi 1 3 diyebileceği bir şey değil. Vicdanını koyacaksın. Yani kuru kuru mantıkla değil. İşte kardeşlerim son olarak bir ayetle tefekkür babını da nihayet erdemiş olalım. Bakın mesela az önce anlatmaya çalışmıştım. Nahl suresinde geçiyor 68 ve 69. ayetler. Şu anlatımdaki zerafete, inceliğe ve kelimelerin birbiriyle uyumuna lütfen dikkat kesilin.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 arıdan bahsediliyor. Bal arısına vahyedilmiş. Ne kadar açık. Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Kur'an tabiri arıya emrediliyor. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, Rabbinin koyduğu kanunlara boynunu ey! Daha ne anlatılsın? Bugün arının yararı veya efendim baldaki şifa bunu söylemek kolay bugünün ilmiyle 14 asır öncesinden bahsediyoruz 3T kuralı demiştik birincisinde anlamaya çalıştık bir dakikaya nasıl benim teslim olmam lazımdı tevekkül tedbirsiz bir tevekkül müydü kül örnekleri dedik, ikincisinde tefekkürü, düşünmeyi, akletmeyi, Kur'an'ın tabiriyle düşünen insanlardan olmayı öğrendik veya tekrar ettik. Ve şimdi geldik üçüncü T kuralına. Teşekkür kime, neye? Efendim şükür kelime kökünden geliyor, teşekkür kelimesi. Yapılan bir iyiliğe karşı kıymet bilmek Onu anlamak, onaylamak anlamında Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek Aslında yaratılmışların özünde bulunan bir özellik Yani susamış bir köpeğe su verdiğiniz zaman bile Köpek kuyruğunu sallamaya başlıyor Yere yatıyor, yuvarlanıyor mesela Bu köpekte bile var İkisi aynı dili kullanmıyor ama anlaşıyorlar teşekkür konusunda oldukça cimri davranan biz insanoğlu şimdi neden mutsuzuz diyoruz. İşte bu mutsuzluğumuzun sebeplerinden biri budur. Şükretmemek. O kadar çok şeyi kaçırıyoruz ki. Verdiği sayısız nimete karşı Allah'a şükretmek bizim mutlu olmamızı, sabırlı olmamızı, daha metanetli ve güçlü olmamızı sağlayacak ama elimizin tersiyle yetiyoruz. Annene teşekkür, babaya teşekkür, patrona teşekkür, size birisi yer verdi teşekkür, bir yerde yemek yediniz garsona teşekkür, birisi işinizi gördü teşekkür, ama Allah'a teşekkür, yani şükür. Kardeşlerim, Allahu Teala verdiği nimetler sebebiyle biz kullarının kendisine şükretmesini emrediyor. Nimet verene şükür bir kadir kıymet bilmedir. Nankör derler zaten teşekkür etmeyene değil mi? Ben seni eve davet ediyorum. Evde yemeğimizi yiyoruz. Çıkarken diyorsun ki ne biçim yemekti bu ya? Ayy falan. Ha, bu ne ya? Ben seni evime davet etmişim. Sana nimetlerden vermişim. Yani istifade etmişsin. Ne demek bu? Zaten oturma odanı beğenmedim. Şu şöyleydi, bu böyleydi falan. Keşke gelmeseydim evine. E güle güle. Aynen onun gibi. Nankör derler adama. Şimdi Allahü Teala'nın bunca mucizeleri var. Bunca bize nimeti var. E bir teşekkür etmek lazım değil mi? İnsanoğluna bir suret vermiş Allahü Teala. Bir ayak da verebilirdi. Tek bir tane ortada gözün olabilir sağa sola kafanı çevirerek bakmak zorunda kalabilirdin. Ya bu nimetleri, bunca sayısız olayı biz nasıl göremeyiz? Ya bugün sadece bir insanın vücuduna dikkat edecek olursak, hücrelerin isimleri, hormonların isimleri, kasların isimleri, bir göz ya küçücük misket büyüklüğünde bir göz içerisinde, bir dakikada, 145 milyon işlem yapılıyor ya. Biz hangisini sayacağız? Ge görüyorum işte. Abi sen görmüyorsun. E görüyorum işte bak gör görmüyorsun sen. Sen gördüğünü zannediyorsun. Sen gözünün gördüğünü zannediyorsun. Gözün görene kadar kaç milyon işlemden geçiyor? Milimetrik hesaplar, damarlar birbirlerine, iris orada, kornea orada, kör nokta orada, sarı nokta orada, oradan sinyallerle beyninin arkasına geliyor. E zaten senin gözün görmüyor. Gören organın beyninin arkası. Göz alıcı, reseptör çekiyor sadece. Görüyor musun? Görüyor. işte. Bir gözün bile bunca aklı hayale gelmeyecek ve sayısız anlatamayacağımız mevzusu varken, allah Teala insana verdiği bu nimetleri, kendi rızası doğrultusunda kullanmasını isteyemez mi? Haşa! Ne var bunda? Sana bunları verdim ve bunu istiyorum. Ya biz aciz insanlar bile, birine iyilik yaptığımız zaman, ona kötülük yaptığında, nankörlük ettiğinde, Az önce verdiğim örnekteki gibi eve davet ettim, yemeği eleştiriyorsun falan. Bir daha eve davet eder miyiz? O adamın iyiliğini ister miyiz ya? Nankör deriz. Ya Allahü u Teala'ya, Celle Celaluhu, her gün milyonlarca isyan var. Her gün onun, efendim, yap dediklerini yapmama konusunda milyar insanın tecavüzü var. Haramlar... Helallerle karıştırılmış. Her gün isyan ediliyor Allah'ın mülkünde. Lütfen düşünün. Rabbimiz Celle Celaluhu ne kadar da sabırlı. Kurban olduğum Rabbim. Her gün isyan. Her gün kendisine düşmanlık. Biz olsak ne yaparız? Sana bunca kötülük besleyen. Dalga geçen. Ne yaparız? tutunacağımız tavır, sergileyeceğimiz hareket ne olur? İşte Allahü Teala bize Kur'an-ı Kerim'inde öyle örnekler veriyor ki, evvela kendini birleyelim, eşi ve benzeri yoktur diyelim. Her şeye kuvvet yeter diyelim. Öncesi sonrası yoktur diyelim. Ve bu örnekleri, mucizeleri gördükten sonra boynumuzu eğip yap dediklerini yapmaya Yapma dediklerini yapmamaya çalışalım. Aslında bu kadar basit. Kardeşlerim... ...şükür o kadar önemli ki... ...şükür teşekkür etmekten geliyor... ...demiştik. Yani iyiliği bilmek. İyiliğe e, karşılık vermeye çalışmak. Fark etmek kendisine yapılan iyiliği. Şükür çok önemli. Mesela... ...bununla alakalı bazı ayetler var. Hemen... ...sırayla okuyalım. Siz... Hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredersiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. Artık rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin, O'na şükredin. Siz O'na döneceksiniz. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Şükretmek, müminlerin temel özelliklerinden. Şükretmek, bir müminin hayatının sabır ve şükür anlayışı arasında geçtiğini aynı zamanda bilmektir. allah Teala'nın verdiği nimetlerin sağlamayacak kadar çok olduğunu anlayan bir müminin, bir kişi bir bardak su verdiğinde ettiği şükrü, ve onca nimeti, onca faydayı, onca iyiliği gördüğü Allah'a Celle Celaluhu karşı bu ikilemi düşünmesi lazım. İyiliği gördüğümüz insanlara teşekkür ettik. allah Teala'ya da şükretmek durumundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükürle insana teşekkür etmek arasındaki yakın alakayı bize şöyle buyuruyor, İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Yani ben hayatımda insanlara teşekkür etmeyecek miyim? Evet, kaba saba olmayacağım. Hanımın bir yemek yaptı, kocan bir şey aldı. Çocuğun şöyle dedi, annem baban böyle yaptı falan. Küçük küçük jestler var. E birbirimize iyilikler yapabiliyoruz. İyiliğimiz dokunuyor değil mi? Sebepler alemindeyiz. Ama bunlar nereden geliyor? Geldiği yeri unutmamak kaydıyla. Ben sana para getirdim. Ben olmasam siz bir hiçtiniz. Hayır. Ben bu ilacı sana vermeseydim kurtulamaz ölürdün. Hayır. Kurtaran da Allah. Yaşatan da Allah. Seni doyuran da Allah. Rızkını veren de Allah, öldürecek olan Allah, öldükten sonra canını tekrar verecek olan Allah, hesabını vereceğin tek makam kudret, eşi ve benzeri olmayan Allah Celle Celaluhu. Ki ona sığınıyoruz. Teşekkür etmekti. Bugün neyi konuştuk? Bu üçü yani bir insanın nankörlük yapmadan Allahu Teala'ya şükretmesi, nimetleri küçük görmeden mutlu olmak için çok önemli bir kanun kural. Ne derseniz deyin. Bir insanın tefekkür etmesi ikinci t, bir dakikaya. Bunlar şunlar tamam görüyorum ama bunların ardında ne var deyip Subhanallah demesi, tefekkür etmesi mutluluğa giden bir sebeptir ve tevekkül etmesi elinden geleni yaptıktan sonra çalıştım ettim kısmet yarabbi her şey senden geliyor deyip beklemesi ekini toplamak için tohum ekmen lazım tohum ektin hangi kuralları yerine getirmen lazım yaptın ama olacak ya bir rüzgar geldi don olayı gerçekleşti Kaşırı yağmur yağdı veya hiç yağmur yağmadı. Üründe şu kadar azalma oldu. Bunlar tevekkül. Hastahaneye gitmeden aman ölürsem ölürüm evimde. Bu tevekkül değil. Veya hanımınla ilgili, kocanla alakalı ve bir şeyler yaşanmış arada. Bazı sorunlar yaşanmış. Bunları çözmek için bir çabalama var mı? Bir adım attı mı? Bir şey var mı? Yok ben boşanacağım. Hayır. Kaderimde boşanmak varmış. Bu tevekkül değil. İçki içen bir insanın, e kaderimde içki içmek varmış. Hayır, sana irade verildi. Bırakmak için ne yaptın? E ben namaz kılamıyorum. Tembellik oluyor bende. Allah demek ki benim namaz kılmamı istemiyor. Hayır. Allah'ın namaz kılmaması konusunda, kendisine ibadet etmemesi konusunda bir isteği olabilir mi kullarının? kötüyü yaratabilir mi? İyilik ve kötülük cennet cehennem bunlar. Ne için? İmtihanın bir parçası. Sen namaz kılmıyorsan tembelliğinden kılmıyorsun. Şeytan sana üstün geldiği için kılmıyorsun. Anlasana bunu. Evet. Tevekkül, tefekkür ve teşekkür. 3T kuralımızdı. Allahu Teala en doğrusunu bilir. İnşallah aktardıklarımızdan bir nebze de olsa okyanusta bir damla dediğinde gelecek olursak fayda bulmuş oluruz. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ya Rabbi ne olur iyi insanlarla bizi ve sevdiklerimizi karşılaştır. Bize hayırlı ve iyi insanları nasip eyle. Ne olur? Hakkımızda yine hayırlı olanı ver. Tefekkürü bilen, aynı zamanda teşekkür etmeyi sana karşı, hayatının en önemli görevi olarak addeden ve tevekkül eden, çalışan, terleyen, uğraşan ve sonucu senden bekleyen, Çıkan sonuca göre de isyan etmeyenlerden cümlemize nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.